اللهم لا الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اِتَّقُوا اللّٰهِ وَاَطِعُوهِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محسنون. قال الله تعالى عز وزel في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كان ضعيفا صدق ya İyihlazina amel etkili o, fi silme kafi ve la tetbiu kütvatü şeytan, inna hu lekum aduhum biin. Ve Kâl Allahu Teala fi âyeti öhra, stâzbi la, ve la bla defu Allahi nâse al Okumuş olduğum birinci olarak Nisa suresi 76. ayette mal olarak cenab Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, pardon, iman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse onlar da tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın şüphesiz şeytanın hilesi tuzağı çok zayıftır. İkinci okuduğum Bakara Suresi 208. ayette Cenab-ı Hak Ey iman edenler hepiniz toptan silme yani İslam'a ikinci anlam olarak barışa girin ona dahil olun der. Son ayette Bakara Suresi 251 Eğer insanların bir kısmını Allah diğer bir kısmıyla def etmeseydi onları ''Önleyip savmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrar, yeryüzünde nizam, düzen bozulurdu. Fakat Allah, alemlere yani bütün insanlığa lütfu ve keremiyle muamele etmiştir.'' buyrulur. Evet sevgili kardeşler, aslında yeni bir olay yok, değişen herhangi bir durum yok. İnsanoğlu, müminiyle, kafiriyle devamlı savaşçıdır, savaşma durumundadır. Zannediyor muyuz ki başka zamanlar, kafirlerin hiçbir saldırısı, bir savaşı, bir mücadelesi veya gerçekten dava adamı olan Müslümanların kafirlere yönelik bir mücadelesi, bir itirazı, bir hakkı üstün kılma gayreti yok böyle değil. Dolayısıyla her insan mücadele eder. Hayvanlar mücadele eder ayakta kalmak, hayatta yaşayabilmek için. İnsanlar bir davaları uğrunda, davalarını kendilerine daha üstün tuttukları için kendilerini feda edebilecekleri bir inanç, bir dava, bir idealleri varsa onun uğrunda mücadele ederler. Bugün şiirle, televizyonla, filmle, oyunla, eğlenceyle, bir sürü tüketim maddeleriyle, ideolojilerle ve daha akla gelmedik hayatın vazgeçilmezi zannedilen bir sürü unsurla her şeyden önce devletlerin kurumları, ideolojileri, okulların durumu, kültür ve benzer faaliyetleriyle batı dünyası diğer ülkelere karşı, diğer inanç sistemlerine ve özellikle Müslümanlara karşı her şeyiyle savaşıyor. Farkında olalım veya olmayalım. Ve bu savaşın çoğunlukla mağrupları konumunda diğer insanlık. Batı, istilacı, işgalci, sömürücü, dayatmacı, başkalarına hak ve hürriyet vermeyen zalim ve işgalci bir tavra sahip. Müslümanlar da kendi inançlarını eğer gerçekten dava insanıysa, diğerlerine üstün getirmek için davet ve tebliğ yaparlar Hakkı hakim kılmak için fedakarlık ve gayret ederler ve onlar da mücadelede taraftırlar. Ayet öyle diyor. Müminler Allah yolunda savaşır, kafirlerse tağut yolunda savaşır. Savaşmayan, ikisinin arasında kalan, ben tarafsızım diyenler, batıl tarafının savaşçısıdırlar. Üçüncü bir yol yok. Mümin kafir, Arada bir yol bulmak isteyen münafıklar kafirlerin grubundadırlar. Evet ama İslam savaşı başlatan taraf değildir. E, haksız bir savaşın taraftarı değildir. Savaşta da, savaş öncesinde de zulmeden taraf değildir. Ve bazılarının iddia ettiği gibi e, e, zorla insanları İslam'a koymak için kılıç kullanan ya öleceksin, ya da Müslüman olacaksın diyen bir din değildir İslam. Yani e, insan, La, la ikrahefiddin ayetinden yola çıkılarak dine girişte bir zorlama söz konusu değildir. Öyle olmuş olsa kafirlerin e, yaşama hakkı olmaz ve İslam Kafirlerle ilgili hiçbir hukuk düzenlemez, onların ortadan kaldırılmasını emreder. Öyle bir durum söz konusu değil. Ve İslam zulmü ortadan kaldırmak, Allah'ın e, önündeki davetin, tebliğin e, yasaklanmasına karşı çıkmak için savaşı meşru görür ve zalimlere karşı savaşılır. Ve la udvane illa ala zalimi. Düşmanlık, savaş ancak zalimlere karşı olur. Evet, cihad da başkalarını öldürüp cehenneme göndermek için değil, kendimizi de başkalarını da cehennemden kurtarmak için emredilmiş bir görevdir. İslam silim kelimesinden türemiştir. Silim de barış demektir. Dolayısıyla barışı öngören bir dinin savaşla ilgili hukuku düzenlemesi bir çelişki değil. Tam tersine barışı korumak için gerektiğinde savaşı göze almak ve vakayı hesaba katmak demektir. Dolayısıyla savaş şartları oluşunca İslam'ın ilk e, esası barış olduğu halde savaşın hukukunu tanzim eder ve e, zalimlere karşı hoşumuza gitmese de savaşın e, bize yazıldığını e, emreder, ifade eder. Evet. E, meşru sebep olmadan Müslümanlar savaşmazlar. E, meşru sebep de en azından iki Esasa dayanır bir, zulüm olması, insanlara zulmedilmesi, zulmedenlere karşı savaşılacaktır. İki, Allah'ın önünde engel olunması, tevhidi, Allah'ın hükümlerini ortaya koymayı yasaklayan, dolayısıyla fitneye sebep olan zalimlerin ortada bulunmasıdır. İşte ancak bu şartlarla savaş olur. Evet, her kafirle savaşılmaz. Müslümanlara karşı zulmetmeyen, onları ülkelerinden çıkartmayan, düşmanlık yapmayan, aralarında anlaşma varsa anlaşmaya riayet eden kafirlerle iyi geçinmeyi, onlarla savaşma savaşmamayı Kur'an müsaade eder Mütahine suresinde. Ama dediğim gibi, aslında herkes farklı bir şekilde de olsa savaşçıdırlar. Yine İslam akidesiyle çelişen her türlü fikir ve akımdan uzaklaşmasıyla, Allah'ın indirdiğine aykırı tüm kanun ve düzenlemelere, düzenlere uzak olduğunu açıkça bildirmesi ve yaşayışıyla göstermesiyle, tüm ilahları reddeden Allah'ın istediği hayat tarzından başka bütün yaşayış tarzlarını ayaklarının altına alıp onları batıl ilan etmesiyle Müslümanlar da savaşçıdırlar. Henüz daha Müslüman olmadığı halde Peygamberin amcası Abbas'ın Medine'li Müslümanların beyat etmesi üzerine söylediği bir söz vardır. Medine'liler ne yaptığınızın farkında mısınız? Az sonra la ilahe illallah diyeceksiniz, peygambere beyat edeceksiniz. La ilahe illallah demek, bütün dünyaya savaş ilan etmektir. Bunu demeyen, iman etmeyen bütün dünyaya karşı savaş ilan etmektir. Buna hazır mısınız? diyordu. Mümkün ki henüz kendisi o zaman hazır değildi ama İslam'ı doğru anlamıştı. Yani bir mümin olmadığı halde la ilahe illallah'ın bütün dünyaya savaş ilan etmek olduğunu anlayan kimse kadar biz mümin olduğumuz ve la ilahe illallah'ın anlamını yaşamaya çalıştığımız halde yeterince takdir etmiyorsak o zaman imanla alakalı hususları yeniden gözden geçirmek zorundayız. Maalesef çağdaş Müslümanın böyle bırakın dünyaya karşı savaş ilan etmeyi kendi çıkarlarına karşı bile mücadele edip dinini öne çıkartması haramları işlememek için yer yer harama kendisini davet eden emreden patronuna iş sahiplerine veya kendisine haramdan da öte şirk ve küfrü yer yer mecburi istikamet gösteren içinde bulunduğu devlet sistemine karşı tavır almasını maalesef göremiyoruz, sadece bekliyoruz. Diyor ki işte işiyle, aşıyla, keyfiyle meşgul olan Müslüman, biz güçsüzüz, zayıfız, ne yapabiliriz, elimizden ne gelir? Filistinli çocuklardan öğrensin, eli kolu bağlı olduğu, silahı olmadığı halde e, e, İslam düşmanlarına karşı korku vermeyi, e, imanın en büyük bir imkan olduğunu, Allah'ın tarafını seçenlerin nasıl destansı bir direnişe gidebileceğini. Yani çocuklardan bile öğrenebilecek bir e, konum e, söz konusudur. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi, çerçöp çöp gibi oradan oraya zillet içerisinde savrulmasının en önemli sebebi dostunu düşmanını Kur'an'dan yola çıkarak bilmemesi ve dünyayı ahirete tercih eden bir anlayışa gitmesidir. Evet. Din karşıtı tavır takınanların savaş konusunda ileri sürdükleri hususlardan biri dinlerin savaşa sebep olduğudur yani dinler olmasa insanlar savaşmayacak tarihten beri hep din savaşları öne çıkmış diyorlar peki bunu söyleyen insanlar ne kadar doğru söylüyorlar bir bakalım 20. asırda dinler hakim değil din devleti hemen hiç yok Vatikan'daki devleti, İsrail devletini saymazsak ki onlar da İslam'la alakalı değil dünya üzerinde dinin hakim olduğu bir devlet yok. Bizim tarafımızdan da gönlümüzü gere gere söyleyeceğimiz bir İslam devleti yok. Uzun zamandır yok. 20. asrın başlarından itibaren. Ama dünyada en büyük can kayıpları dinin hakim olmadığı devletlerin İslam devleti olmadığı bir zaman diliminde oldu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ki 20. asra kadar bütün yapılan savaşlarda öldürülen insanların sayısından daha fazla insan öldüğü savaşlarda vurgulanır. Yani din, dinler mi ortaya koydu bu savaşları yoksa Dinler mi esas barışı ortaya koydu? Tabi dinler derken biz esas e, hak din, İslam'ı e, öne çıkartırız. Diğer dinler de İslam'dan taşıdığı e, tahrif olmayan değerler kadar kendilerini ne yaparlar? E, hayra davet etmiş olurlar. İslam'ın kılıç yoluyla yayıldığı tezi de kesinlikle doğru değildir. Dünyadaki ülkelerin çoğu e, araştırarak, inceleyerek veya örnek Müslümanların tavırlarına bakarak Müslümanlaşmışlardır. E, İslam savaşları suçsuz halka saldıran, e, insanları savaşmayanları bile yok eden Batı tipi savaşlardan tümüyle uzaktır. Batılı ülkeler birbirlerine karşı bile defalarca savaşmışlar birbirlerinin ülkelerini bile mahvetmişlerdir. Aynı dinden oldukları halde, 20. Asırda işte iki defa Dünya Savaşı çıkarmışlar, milyonlarca insanı ve sivil halkı öldürmüşler, ülkeleri harabe haline getirmişlerdir. Amerika koca bir ırkın, yerleştiği ülkenin esas sahibi olan, kızıl derileri katlama tabi tutmuş, soykırımı yapmış, kökünü kurutmuştur. Afrikalıları ülkelerinden koparıp, vahşi bir şekilde zincirlere bağlayarak kendi ülkelerine getirmiş onları köle gibi hatta hayvan muamelesi yaparak insanlık dışı vahşet sergilemiştir Kore ve Vietnam savaşları yapmış atom bombası atarak Japonya'nın iki şehrini her türlü canlılarıyla birlikte harap etmiş mahvetmiştir ve binlerce kilometre uzaklıktaki Afganistan'ı, Irak'ı, e, Suriye'yi işgal etmiş ve nice insanların, halkın e, ölümüne e, ve zulmüne sebep olmuştur. Guantanamo'yu hepimiz biliyoruz, hala unutmadık. Ve bu işkencelerini hala gözümüzün önüne getiriyoruz. Dünya insanlığa insanlık dersi veren Amerika'nın savaş barış konularında söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Ona çınak tutan Batılarında, da İsrail gibi e, vahşi, azgın bir e, e, vampire ne yapan yine her türlü yardımı desteği sağlayan Batı'nın söyleyeceği hiçbir şey yoktur aslında. Müslümanlarsa İslam'ı tümüyle yaşamadığı dönemlerde bile Batı'yla e, hiç mukayese edilmeyecek şekilde e, e, adaleti yaymaya çalışmışlar. Yer yer hatalar yapmışlar ama tekrar edeyim, Batı'nın yaptıkları yanında onlarınki e, çok cılız kalır. E, ve günümüzde savaşla alakalı savaşa karşı çıkan Barışçılar, barışçılar vardır. Dünya batı hep savaşa karşı bir söylemi geliştirir, barışı öne çıkartır. Ve nice zalimler, gattarlar, savaşçılar barış maskesi takarak insanlara bunları yapar. Savaşların bile çoğunun adı barıştır, eyvallah. Barış bir kula, bir devlete, bir servete veya insanın kendi arzularına, hevasına boyun eğme onların hükümranlığını kabul etme olayı değildir. Böyle kabul edilirse veya bir davadan uzak ot gibi yaşamak anlamında kullanılırsa barışın da ne olduğunu anlamamaktır. Şimdi vaktinizden biraz fedakarlık isteyerek müminlerin savaşının, kafirlerin savaşından ne yönüyle farklı olduklarını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Müminler yalnız Allah yolunda savaşırlar. Allah'ın hükmü hakim olsun. İslam hem birey bazında hem devlet bazında uygulanıp yaşansın diye savaşırlar. Başka bir çıkar için, hatta vatan için, bayrak için, marş için, vesaire için savaşmazlar. Ancak Allah için, Allah'ın müsaade ettiği, Allah'ın dini hakim olsun diye savaşırlar. 2- Saldıran taraf Müslümanlar olmaz. Müslümanlar genellikle zulme karşı, İslam'a karşı mücadele noktasında bazen hücum sayılsa bile bu zalim olanlara karşı e, dini korumak açısından, insanlığı korumak açısından savaşa katılırlar. Yani düşmanca tutum içine girmeyenlere savaşılmaz. İyilikle ve adaletle davranılır. Düşmanlık sadece zulmedenlere karşıdır. 3 savaşta saldıranlara karşı, karşı aynı derecede e, karşılık verilir. Ama aşırıya gidilmez. Hatta düşman müsle yapsa, yani Müslümanların kulağını burnunu kesse, işkence yaparak öldürse, Müslümanlar kısas yaparak kafirlere bu şekilde davranamazlar. Müslümanlar çocuklara vesaireye zarar verse, Müslümanlar kafirlerin çocuklarını savaşta bile öldürmezler, kadınlarına, ihtiyarlarına, ağaçlarına, bahçelerine, savaşmayan halka bir zarar vermezler. Hatta ibadet hanelerine, ticaret hanelerine bile dokunmazlar. Dördüncü olarak, atom bombası gibi, kimyasal silahlar gibi Müslümanlar halkı, savaşmayan insanları da mahvedecek silahlarla savaşmazlar. Düşmanlarına karşı bile. Beş. Karşı taraf İslam'a davet edilir. Eğer kabul ederlerse savaş ne yapılmaz? Savaşa başlanılmaz veya başlandıysa savaş sürdürülmez. 6- Savaş başlamadan veya savaş süresince düşmana karşı barış teklif edilir. Anlaşmayı kabul ederlerse yine savaş sona erer. 7- Savaşın ahlaki kuralları hiç ihmal edilmez. Barışa yana yanaşanlara bu fırsat verilir. Amacına ulaşmış savaşa son verilir. Cihat'ta temel şart savunma ve uygulama açısından dinin yüksek değerleri insanın Allah tarafından verilen haklarıdır. Başkalarının haklarını elden ellerinden almak değil, onlara Allah'ın verdiği hakları ulaştırmak için savaş öngörülür. Savaşta en son çare olarak ve en az sayıda I, mecbur olunduğu kadar insan öldürülür. İnsan öldürmek i, Müslümanlar açısından tekrar edeyim, i, severek yapılacak bir iş değil, en son çare olarak ve en az yapmaya gayret edilir. Peygamberimiz zamanında gazve ve seriye olarak 40 civarında savaş yapıldı. ve İslam tarihçileri şunda ittifak ederler ki 40 civarında yapılan savaşta Müslümanlardan ve düşmanlardan öldürülen insanların sayısı bin sayısını geçmez 500 civarındadır 40 civarında yapılan savaş Yani iki tane dünya savaşında öldürülen insanlar 10 milyonlarla ifade edilir 1917 Bolşevik ihtilali komünizm devriminde 10 milyonun üzerinde insan ne yapmıştır? Kısa bir zamanda öldürülmüştür. Ve Müslümanların durumu böyledir. Şimdi ben genel olarak İslam'daki savaşla alakalı bazı hususları değerlendirmeye çalıştım. Bu ölçüler içerisinde siz kimin ne yaptığını bizim hangi ölçülerde hak batıl taraflarını değerlendirmemiz gerektiğini ve Müslüman olarak kimlere nasıl savaş yapabileceğimizi değerlendirin. Ama şunu da ifade edeyim ki bir grup üç kişiyi, beş kişiyi, on kişiyi öldürdüğünde bunlara terörist denilir. Ama Yüz binleri öldürdüğünde ona devlet derler. Bugün devlet adıyla yapılan uygulamaların, savaşların, terörün daha büyütülmüş şekli olduğunu unutmayalım. Irak'ta 1 milyon insan öldürdük diyor Amerika. Bu terörizm değil, adı savaş. Uydurma bir gerekçe kimyasal savaş şey kimyasal silah olduğu varsayır. varsa sana ne? sende yok mu? Ve ondan sonra da bulamadık affedersiniz 1 milyon insan öldürme tekrar edeyim teröristler ne kadar kötüyse bu tür devletlerin uygulamaları 10 defa 100 defa daha kötüdür teröristleri de terör devletlerini de e, aynı derecede bir suçlu olarak görmek Allah yolunda e, insanların e, hayatına e, kastetmek olarak değerlendirme yapmak zorundayız. Yani her devlet e, karşısındaki düşmanı e, kötüleyecek veya e, terör gibi şeyle değerlendirecektir. Amerika söz gelimi Türkiye'ye benzer suçlamalar yapıyor. Türkiye başkalarına yapıyor. Onlar Türkiye'ye yapıyor. E, Allah için yapılmayan hiçbir mücadele haklı değildir, İslami değildir, insani değildir. Biz dünyaya işte e, neyi getirmek? Gerçekten Allah'ın dinini, insanlığı, e, e, merhameti getirmek için gayret edeceğiz. E, bunu anlayanlara e, davet ve tebliğ ile e, bunu anlatmaya çalışacağız. Gerçek anlamda e, barışı, İslam'ı hakim kılmak için e, bu daveti yaymaya gayret edeceğiz. Bu dava adamlarının ancak yapabileceği bir iştir ve hepimiz bu işin e, davasının sahibi olmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim Müslümanca yaşamayı, Müslümanca ölmeyi gerekirse cephede gerekirse kendi açtığımız Allah'ın dinini yaymak gayreti çabası içerisindeki kendi cephelerimizde İslam'ı anlatırken, yaşarken başkalarına davet ve tebliğ ulaştırırken Rabbim emanetini olsun diye şehit gibi yaşamak, şehit gibi ölmek duasıyla Rabbimizden güzellikler diliyor ve imtihanımızı kazanmamız için yardım etmesini dua ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, hutbeme son verirken cumadan sonra ikram eden bir kardeşimizin sizlerden bir dua istemesi var. İnşallah e, o kardeşimize de e, ihtiyacı olduğu problemlerin e, gitmesi açısından dua edelim. Ela inne ahsenel kelam ve ebla nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'e'l-kur'an festeme'u leh ve ansit'u lekum turhamun. Aüz bilmelayim ne Şeytan el Rajeem, bismillahi el Rahman el Rahim. İslam. Sadaqallahu lāzim.